788. konu, Hazreti Peygamberin, yediği bir hurma tanesinin haram oluşundan korkarak geceyi uykusuz geçirmesi, Hz. Peygamber akşam yatarken yatağında bir hurma buldu ve onu yedi, sonra da bunun zekat hurmalarından olma ihtimalini düşünerek sabaha kadar uyumadı, sabahleyin hanımlarından biri, ey Allah'ın Resulü, bu gece niçin uyumadın, diye sordu, bunun üzerine Hz. Peygamber şöyle buyurdular, Akşam yatarken yatakta bir hurma tanesi buldum ve yedim. Ancak daha sonra bunun, yanımızda bulunan zekat hurmalarından olabileceğini düşündüm ve bu yüzden de uyuyamadım. Muhammed bin Sirin şöyle anlatıyor. Ebu Bekir'den başka yediği bir yemeği istifra ederek çıkarmaya çalışan hiç kimseyi görmedim. Bir gün onun önüne bir yemek getirildi. Yemeği yedikten sonra kendisine, bunu İbni Nuayman getirmişti, dediler. Bunun üzerine o, siz bana İbni i Nuayman'ın kahinlik ücretiyle almış olduğu yemeği mi yedirdiniz, dedikten sonra parmağını ağzına sokmak suretiyle yemeği geri çıkardı. İbni Nuayman Hazreti Peygamber'in eşabındandı. Kendisi parlak ve çok güzel elbiseler giyerdi. Bir gün ona bir grup insan gelerek, hamile kalamayan kadınlar için bir şeyler yapabilir misin, dediler. Bunun üzerine o kahinlerin yaptığı gibi secili bazı sözler söyleyerek bir tılsım yaptı. Gelen kişiler de ona bir koyun ve yağ hediye ettiler, Nuayman da bunların bir kısmını Hazreti Ebu Bekir'e gönderdi, o da bundan yedi, ancak yedikten sonra Nuayman'dan gelmiş olduğunu öğrendiğinde parmağını sokarak kustu ve, sizler getirmiş olduğunuz şeylerin kimden geldiğini niçin söylemezsiniz, dedi.